Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Cenab-ı Allah gizliyi ve açığı bildiğini vurguladıktan sonra 10. ayet-i kerimede şöyle diyor. Esaidubillah seva'un um minkum. Men asra bil-kavli ve men jehra bih. Aranızdan sözünü gizlice söyleyen ile onu açıkça yüksek sesle dile getiren ve men huve mustekfin billeyl geceleyin saklanıp gizlenen ile bin nahar, gündüzün yol alan arasında bir fark yoktur. Bunların hepsinin hallerini söylediklerini yaptıklarını bilmek bakımından Allah için hiçbir fark olmaz yani birisi gizli konuştu onun ne konuştuğunu bilmek Allah için hiç fark etmez değişen bir şey olmaz bilir açık konuştu onu da bilir birisi geceleyin gizlenerek saklanarak bir şeyler yapmak ihtiyacını hissetti Allah'tan gizli yapamaz. Gündüzün yol aldı gitti. Allah onu da elbette ki bilir. Bir hadis-i şerif diyor ki göbekleri şiş aşağı yukarı hadiste ifade böyle enseleri kalın üç kişi Kabe'nin örtüsü altında konuşuyorlardı. Biri dedi ki acaba bu konuştuğumuzu Allah duyar mı dedi. Öbürü dedi ki yüksek sesle konuşursak duyar, alçak sesle konuşursak duymaz. Üçüncüleri ise dedi ki eğer yüksek sesle konuştuğumuzu duyuyorsa alçak sesle konuştuğumuzu da duyar. Çünkü yine netice itibariyle biraz öteye göre sesimiz duyulmuyor. Ama bu perdenin altındayken Burada konuştuğumuzu duyuyorsa, yüksek sesle dahi konuşsak duyuyorsa, alçak sesle konuştuğumuzu da duyarız. Tabi gerçekten, ha bir de zannederim yine hadisi tam hatırlamıyorum. قَلِيلُنْ فِقْحُهُمْ diye de ifade var. Fıkıhları, anlayışları kıt. Müşrik zaten hep böyle diyor. Müşriğin anlayışı kıt olmak zorundadır. İyi anlayışlı olsaydı zaten iman edecekti şirk koşmazdı. O ahmaklığı işlemezdi. İşlemezdi. Çünkü şirk kadar, inkar kadar büyük bir ahmaklık olamaz bu dünyada. Ve bugün maalesef baktığımız zaman beşeriyetin çoğu bu ahmaklığı irtikam ediyor. İrtikam ediyor. Mümin olarak kendimize güven duymalı. Daha doğrusu sahip olduğumuz bu imanın bize kazandırdığı ihtişamı güveni bize vermesi gereken kendimize daha doğrusu akidemize olan bağlılığı arttırması ve bunun farkında olmamız lazım. Ben müminim ya. Ben müminsem en yüce olan sensin diyor Cenab-ı Allah bana. Öyle demiyor mu? Müminsek en yüce olan bizleriz. O halde evvela şahsiyet bakımından imanımız sayesinde aziz olduğumuzun farkına varacağız. Kimsenin önünde küçülmeyeceğiz. Hele imanımızı küçültecek bir davranışla birlikte bir küçülüşle birlikte hiç küçülmeyeceğiz. Aziz olmasını bileceğiz. Böyledir. Onun için imanın izzetiyle aziz olmasını bilmek lazım. İşte Cenab-ı Peygamber müşrik oldukları için onları hadisten nitelendirirken fık hekmeleri az diyor. Kafaları az çalışıyor. Anlayışları kıt. Bilgileri yetersiz demem. Niçin? İşte konuştuğumuzu Allah duyuyorum. Bu bizden küçük bir yavrumuzu bile gülümsetir böyle bir soru. Evet. Müslüman bir ailede yetişmiş, fıtratı bozulmamış küçük bir çocuk böyle bir soruya güler. Bunlar koca koca adamlar. Böyle sorular soruyorlar. Niçin? Çünkü iman kalbi imar etmediği zaman, kalbi mamur kılmadığı zaman o kalbin harabiyeti, haraplığı, o kalbin bakımsızlığı insanın bütün hallerine akseder, yansır, kendisini öyle gösterir. Onun için mümin Gizli de konuşsa, açık da konuşsa, gecenin karanlığında da bulunsa, gündüzün aydınlığında da olsa, yaptığı ve söylediği her bir işin Allah tarafından bilindiği şuuruyla, imanıyla hareket ettiği zaman ne yapar? Davranışlarına buna göre çeki düzendir. Halini ve davranışlarını kalbinden başlayarak ne yapar? ıslah eder. düzeltir. Bu şuur ile kötü bir iş yapmak yürekliliğini veya cesaretini gösteremez. Azaptan korkmaktan önce Allah'tan utandığı için bunu yapamaz. Allah'tan haya azabından korkmanın da önüne geçer bazen. Rabbim beni görüyor der. Ben bunu nasıl yapabilirim? Hani hikmetli sözlerin birisinde şöyle deniyor. Ey mümin! Günah işleyeceğin zaman Allah'ın seni görmeyeceği bir yere git. Günah işleyeceğin zaman Allah'ın mülkünde işleme. Onun mülkü olan başka bir yer bul da öyle günah işle. Var mı öyle bir şey? Yok. O halde yapmayacaksın diyor yani. Hani bu Allah'tan hayadır. Allah'ın nimetlerini tüketeceksin. Onlardan istifade edeceksin. Onlarla var olacaksın. İman nimetine mazhar olacaksın. Bu kainatın eşrefi mahluku olarak, yeryüzünün halifesi olarak varlığını sürdüreceksin ve Allah'tan haya etmeyeceksin. Allah'tan haya etmeden günah işleyeceksin. Böyle bir şey olmaz. Mümin bunu yapamaz. Onun için hadis-i şerif mümin mümin olduğu halde zina edemez diyor. Mümin mümin olduğu halde içki içemez, hırsızlık yapamaz vesaire diyor. Niçin? Çünkü imanının kendisine kazandırdığı Allah'tan haya, ahiret korkusu, Allah'ın kendisine gazap etme ihtimali onu o vebalden uzaklaştırmak için yeterlidir. Ama bütün bunları hatırlamayacak bir halde ise, o zaman o günaha kalmıştır. Ve imanı eğer gerçekten varsa o günahını işlemesiyle birlikte biter bitmez o günahı kalbine hemen imanın sebep olduğu o pişmanlık tekrar geri dolar. Ben nasıl yaptım der. Ve getirir Maiz radıyallahu anhu, anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve "Ya Resulullah zina ettim beni temizle." dedirtir. Hamidlî kadını getirir, "Ya Resulullah beni tertemiz et." diyor. Ben bu halimle Rabbimden utanıyorum. Müslüman cemiyet arasında Müslümanlar arasında bu böyle günah işlemiş bir kişi olarak dolaşmaktan bulunmaktan hayal ederim dedirdir. İman öyle bir şeydir. İnsanın kalbine hayayı böyle yerleştiriyor. Kimden? Allah'tan. Azap korkusundan önce Allah'tan hayal etme korkusu. Allah'tan hayal etme. Utanma. Sıkılma nasıl yapabilirim dedirtir bu ona. Nasıl yapabilirim? Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? O bakımdan tövbenin bu dinde yeri çok büyük. Tövbe çukura aşağılara yuvarlanmış çamura bataklığa düşmüş insanı tuttuğu gibi. Tertemiz bir şekilde pırıl pırıl o bataklıktan kurtaracak kadar büyük bir güçtür. Büyük bir lütuftur. Allah'ın kuluna sarkıttığı can simididir. Can kurtaran simidi. Can kurtarıyor. Allah kurtuluyor. Mümin. Onun için Cenab-ı Allah'ı bu şekilde yaptığımız her şeyi bildiğini hiçbir şekilde hatırımızdan uzak tutmayarak ne yapacağız? Amellerimizi, hal ve hareketlerimizi ona göre düzelteceğiz. Lehu mu'akibatum bin beyni yedeyhi ve min kalfihi yahfazunehu min emrillah. Onun hem önünden hem arkalarından kendisini Allah'ın emrinden koruyan takipçileri vardır. Bunlar günümüzdeki böyle gülünç gelecek Twitter takipçileri değil bunlar. Bunlar Allah'ın bizim için, müminler için görevlendirdiği takipçilerdir. Allah'ın emrine karşı yani bize zararlı olması muhtemel Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın müsaadesiyle, Allah'ın yasası gereği bize zararlı olabilecek olan varlıklara karşı görevleri yine Allah'ın emrine uygun olarak bizi korumak olan meleklerdir bunlar peygamber aleyhissalatü ne buyuruyor gece ve gündüz melekleri sizin aranızda birbirlerini takip ederek ardı arkasına gelirler diyor. ikin dileğin nöbeti alırlar. Ertesi sabah nöbeti devrederler. Ertesi sabah nöbeti devralarlar. ikindi vakti nöbeti devrederler. Ve bu melekler bu şekilde gece gündüz her bir iki melek o vakitte ne yapar? Nöbetini devreder. Nöbeti devreden melekler Rabbin huzuruna çıkarlar Cenab-ı Allah'ın huzuruna. Der ki onlara nereden geliyorsunuz? Nereden geldiklerini en iyi bildiği halde diyor. Ya Rabbi filan kulunun yanından geldik derler iki melek. Ne yapıyordu kulum? Veya ne yapıyorlardı çoğul olarak giderlerse. Ya Rabbi giderken namaz kılıyorlardı. Gelirken de onları namazda bıraktık. Cenab-ı Allah buyuracak ki bütün vakitlerini namazla geçirmiş gibi yazın. Amellerimizi bu şekilde tespit ederler. Ve bir de bizleri bedenen, ruhen, manen etrafımızı saran ve her zaman etrafımızda dolaşması muhtemel türlü türlü tehlikelere. Haşeratın tehlikelerinden İnsanlara zarar vermek için uğraşan cinlerin tehlikelerine karşı varıncaya kadar bizi tehlikelere karşı koruyan Allah'ın özel olarak görevlendirdiği meleklerdir bunlar. Müfessirler bunu böyle izah etmişlerdir. Ayet-i Kerime zaten açıktır zaten. Bunlar diyor önünden ve arkasından kendisini Allah'ın emriyle Allah'ın emrine karşı, çünkü kötülük verilecek olsa bile Allah'ın izin vermesiyle, müsaadesiyle, emriyle olur. Karşı koruyan, koruyan, önünden arkasından onu koruyan takipçileri vardır, izleyicileri vardır. Arkasından, arka arkaya görev devralım, görev teslim edenleri vardır. Cenab-ı Allah'ın nezdindeki değerimize bakınız. Bu ayet bir manası da daha doğrusu bize anlatmak istediği ve anlamamız gereken budur. Acizane Rabbimizin nezdinde Rabbimizin nezdinde mümin olarak ve insan olarak taşıdığımız değerin farkında olmamız gerektiğine inanıyorum. Cenab-ı Allah bize değer vermişse verdiği değerden biz kendimizi daha aşağılara düşürmeyelim düşürmeye hakkımız yok o bizi nerede tutmuşsa orada bulunmaya kendimizi orada görmeye dikkat edelim daha aşağı yerlere düşürmek gibi bir bayağılığa kalkışmamalıyız Allah seni bir yere getirmiş nereye getirmiş Kulluk makamına, nereye getirmiş? Halifelik makamına, nereye getirmiş? Yeryüzünü imar etmek makamına, nereye getirmiş? Kesintisiz ifade elindeyse Allah'a ibadet etmek makamına. Kendini bu makamlardan aşağıya düşürme, kulluktan isyana düşme. Halifelikten görevini doğru dürüst yerine getiremeyen beceriksiz bir şahsiyet konumuna düşme. Ubudiyetten isyanın zilletine katlanma, yuvarlanma. Allah'ı bizi tuttuğu üstün ve yüce mevkilerde kalmasını becermeliyiz. Bu dünya hayatında bile böyledir. Herkes veya çoğu kimse kendisine göre yukarılarda bildiği, kabul ettiği kimsenin gözüne girmek ister. Biz ifadeyendeyse zaten Cenab-ı Allah'ın gözdesiyiz. Bizden istenen bu makamımızı muhafaza etmektir. Ayrıca onun gözüne girmek için bir şeyler yapmaya gerek yok. Zaten biz onun nezdinde değerliyiz. Yapmamız gereken bu değerimizi muhafaza etmektir. O bizi ta baştan beri yeryüzünde halifelik makamında yarattı. O bizi ta baştan beri yaratırken yeryüzünü salih amellerimizle imar etmek üzere yarattı. O bizi yaratırken sırf ona ibadet edelim, ona kulluk edelim diye yarattı. O bize seslenirken kullarım diye seslendi. Bizi kendisine izafe etti. Benim kullarım dedi. Adem oğullarını pek mükerrem kıldık, üstün ve şerefli kıldık, yarattıklarımızın birçoğundan onu alabildiğine üstün ve faziletli kıldık diyor. Biz bize değer vermiş Cenab-ı Rabbül Alemin. Ve diyor ki, Kul mâ ye'mehû biküm rabbi levlâ duâukum. Duanız olmasa, ibadetiniz olmasa, yalvarıp yakarmanız olmasa, Rabbim size niye değer versin diyor. Değerimiz ubudiyetimizden geliyor. Bu ubudiyeti hakkıyla tanıyıp gereklerini yerine getirmek bizim başında da sonunda da her vakit vazifemizin kendisidir. Zevkimiz de burada. Saadetimiz de burada. Rahat ve huzurumuz da buna bağlıdır. Kulluk kadar insana yakışan, Allah'a kulluktan bahsediyoruz tabi, insana yakışan, bunun kadar insanı yücelten, bunun kadar insanı insan yapan, bunun kadar insanı yücelten değersiz şeyleri değerlendirmek, değerli gibi kabul etmek gibi değerleri altüst etmekten alıkoyan, koruyan başka bir şey yok zaten. Ve ayetin devamında Cenab-ı Allah'ın hükmü gereği toplum hayatına, beşer hayatına koyduğu bir sünnetullah içtima'i veya sosyal bir kanun, içtima'i bir sünnetullahla karşı karşıyayız. İnne <gülüyor> la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusi. Allah bir kavmin halini içinde bulunduğu durumu onlar kendi nefislerinde olanı içle, içlerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez. Ümmetin bu ayeti kerime ışığında ahvaline bakacak olursak şunu göreceğiz. Bu ümmet kendi aralarından gönderilen bir Resul'ün davetine icabet etti. Bu daveti kabul etti. Davetin yükümlülüklerini, sorumluluklarını yüklendi, taşıdı. Cihad ve tebliğ vazifesini ifa ederek beşeriyete ulaştırdı. Gereklerini hayatta tatbik etti. Yerine getirdi. İnsanlara sorumluluklarını hatırlattı. Kendisi de o insanlara karşı sorumluluğu neyse yerine getirdi. İfa etti. Onlara da mesuliyetlerini hatırlatarak sizden geride kalanlara da siz bizim size taşıdığımız bu emaneti taşıyınız dedi. Ve bu ümmet Cenab-ı Allah'ın dilediği kadar uzunca bir süre Allah'ın dininin gereklerini tepeden tırnağa kadar bireyinden cemiyetin, ümmetin en geniş halkasına kadar iktisadında, siyasetinde, ahlakında, aile hayatında hayatının bütün kademelerinde bireysel ilişkilerinde, devletler arası ilişkilerinde Rabbi ile olan alakalarında kainat ile olan alakalarında her konuda en yüksek düzeyde bazen inişler çıkışlar olsa bile bu dini temsil etti. Bu dini bir vaka olarak hayata en geniş alanda, uzun bir süre, bin yılı aşkın bir süre ne yaptı? Bu dini yaşadı, gereklerini yerine getirdi. Ama belli bir dönem sonra, veya uzun birikimlerden sonra önceleri çok az açılan makas ağzı İslam ile İslam'dan uzaklaşış makası ifade yerindeyse gittikçe açıldı. Ve bir noktaya geldi ki artık İslam'ın yaşanır ucu kısmı görünmez oldu. Veya son derece dar bir alana hapsedildi. İslam'ın yaşandığı az önce belirttiğimiz şekilde dönemlerde bu ümmet beşeriyetin her bakımdan üstündeydi. İlmi bakımdan dünyanın üstadlarıydılar. Yalnız dini ilimlerde ve Allah'ı tanımakla alakalı hususlarda değil. Yalnız efendime söyleyeyim hukuki meselelerde, fıkıhta, tefsirde, habiste vesairede değil. Deneysel ilimlerde bile Avrupa'nın ve bütün dünyanın üstatlığını yaptılar ve Allahü Teala dinlerini yaşamakla birlikte onlara gerçekten dünya ile din ile dünyanın nasıl imar edileceğini hem o zamanın beşeriyetine hem kıyamete kadar gelecek olan bütün beşeriyete müstesna bir örnek olarak gösterdiler. Maalesef zamanla ümmet ne yaptı? halini değiştirdi. İslam'ı yaşamakta gevşeklikler gösterdi. ihmalkarlıklar gösterdi. Tavizler verdi. Kendisinin ihmali ve tavizleri ve gevşeklikleriyle birlikte yavaş yavaş uyanan İslam'a karşı potansiyel kinini fiiliyata döken haçlılık Karanlıklar içerisindeki Hristiyan dünyası kininin kendisine sağladığı dinamizmle İslam'a karşı pek çok savaşlar, mücadeleler, emperyalizmlere varan ikinci ve üçüncü dünya savaşları ile birinci ve ikinci dünya savaşlarıyla İslam devletini, ümmetini darmadağın eden onlara ulus devletlerle birlikte gayri İslami hayat nizamlarını, gayri İslami devlet sistemlerini, gayri İslami Siyaset sistemlerini, ahlak sistemlerini, rejimleri, iktisatları, ekonomileri vesaireleri dayatan bir hale getirdiler. 19. asrın ortalarında veya 18. asrın sonlarında 19. asrın başlarında İslam'ın dünyada 3 tane önemli odağı vardı devlet olarak. Batıda Osmanlı ve Mısır, ortada İran ve uzakta Hindistan, bunların üçü de İslam odaklı İslam üzerine kurulmuş yapılanmış devletlerdi. Emperyalizm bu üç devleti de paramparça etti, unufak etti. Sırf Osmanlı'nın son dönemlerde hakim olduğu o küçülmüş alanına rağmen alanın üzerinde ellinin üzerinde devlet kuruldu. Şu işe bak. Ve bunlar arasında öyle problemler icat edildi ki her vesileyle bunlar birbirleriyle kavga eder oldu. İslam bu devletlerde öyle öcü, öyle korkunç gösterildi ki Bakın şu anda Bangladeş'te aslında o toplumun şeref duyacağı insanlar, tertemiz, pırıl pırıl insanlar olan Cemaati İslami mensubu Müslümanlar 1970'li yıllarda cereyan eden başlarında Mucibü Şeytan dediğimiz Mucibü'r Rahman ki o zaman Pakistan'ın ikinci Doğu Pakistan'ını temsil ediyordu. Yaptığı savaşla bir komünist solcu olarak yaptığı savaşlarla Hindistanlılarla, Hintlerle, inek tapıcılarla işbirlikleri yaptı. Cinayetler işlendi. Milyonlarca milyonlara varan insan öldürüldü, Yüz binlerin üstünde kadının ırzına geçildi. Şu kadar yıl sonra Müslümanlar bu cinayetlerden güya sorumlu tutuluyor. Aman yarabbim. İşte Müslümanlar öyle çaresizleştirildi. Ama şunu da kabul etmek zorundayız ki eğer biz birilerinin zafımızla üzerimize çullanmasına imkan tanımasak hiç kimse bize zarar veremezdi. Allah'ın kanunu bu şekildedir. Çünkü Allah bir toplum kendi halini değiştirmedikçe Onların durumunu değiştirmez. Kendi özlerini değiştirmedikçe onların halini değiştirmez diyor. Bu ayeti kerime aslında İslam tarihini de dünya tarihini de izah edebilmek, yorumlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'deki en önemli anahtar ayetlerdendir. Ümmet İslam'dan uzaklaşarak bir öz değişikliğine gitti. Şimdi görülen İslam dünyasının dört bir yanındaki umut verici yeterli olmamakla birlikte umut verici olan bu uyanış belirtileri dünyanın dört bir yerinde görülen bu uyanış belirtileri ümmetin daha önce değiştirip uzaklaştığı özünü yeniden ona dönmek üzere asıl özüne dönmek üzere değiştirmek azminde olduğunu gösteriyor. Bu uyanış gerçekten mümin olarak hepimize bir ümit kaynağıdır. Bu uyanışın daha sağlam temeller üzerinde yükselmesi için yetişen Müslüman nesli çok iyi terbiye etmek, yetişen nesli çok sağlam İslami esaslar üzerinde terbiye etmek zorundayız. Ben Hiçbir kimsenin şu veya bu meslekten olması üzerinde ısrarcı değilim. Fakat hepimizin, hepimizin İslami şahsiyetimizden ve ahlakımızdan, nerede olursak olalım, vasfımız, mesleğimiz, makamımız, mevkimiz, titrimiz, kariyerimiz ne olursa olsun, sosyal ve ekonomik vaziyetimiz ne olursa olsun, İslam'ı yaşamaktan ve İslami ahlaktan taviz vermemek zorundayız. Bu ahlak bizim içindir. Ve biz ahlakımızla uyanışımızı güçlendirip pekiştireceğiz. İslami ahlaktan taviz vermeyerek özümüzü iyiye, güzele doğru değiştirmiş olacağız. Ahlakımızla yeni yetişen nesile örnek olacağız. Şikayet edeceksek önce kendi eksiklerimizden şikayet edelim. Eksik tamamlayacaksak önce kendi eksiklerimizi tamamlayalım. Kendi eksiklerimiz dururken başkasının eksikleriyle nasıl uğraşabiliriz ki? Nasıl tamamlayabiliriz ki? Ziya Başa'nın mıdır? Galiba onundur diyor ki onlar ki dünyaya laf ile verirler nizamat bin türlü teseyyyüp bulunur kendi hanelerinde. Lafla dünyaya diyor düzen veriyorlar, düzenler ama kendi haneleri bin bir türlü derbederlik içerisinde yüzüyor. Böyle tutarsızlık olmaz diyor. Onun için evvela kendi özümüzü bu çerçevede değiştirmenin yollarını arayacağız. Ümmet bizlerden oluşuyor. Yani ümmet biziz yani. Her bir fert, koca bir İslam ümmetinin mesuliyetiyle hareket ettiği zaman bu ümmet dimdik ayakta durur. Her bir ferdimiz, Hani diyor ya Kur'an-ı Kerim İbrahim tek başına bir ümmetti siz de öyle ümmet olmayı hedefleyin demektir. Tek başına bir ümmet ne demek? Tek başına İslam'ı bütün kurumlarıyla, boyutlarıyla müesseseleriyle, ahlakıyla duruşuyla temsil edebilmek demektir. İbrahim Aleyhisselam böyleydi zaten. Hani Rabbin İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamıştı o da onları eksiksiz tamamlamıştı diyor. Ya bütün sınavlardan en yüksek puanı ifade elde alarak geçmişti. Onun için tek başına ümmetti. O İslam'ın hangi alanında imtihan edildiyse onu başardı. Evladını kesme emrini yerine getirmekten tutun putları kırmaya varıncaya kadar. Allah'a tavizsiz bir şekilde davet etmekten tutun, ateşte atılınca dahi Allah'tan başkasına derdini arz etmeyip onun dışında kimseden medet beklemeyinceye kadar. Beklememeye varıncaya kadar. Ümmet, tek başına ümmet. Allah Allah. E böyle bir ümmet peygambere onun için biz her namazımızın her tahiyyatında, teşehüdünde salavat getiriyoruz. Büyük bir ümmet çünkü. Her birimiz olabildiğimiz kadar ama ümmet olmaya en yakın olmak azim ve kararıyla ümmet sorumluluğuyla ümmet bilinciyle hareket etmesini bilmemiz lazım. O zaman bu ümmet tamamıyla ayağa kalkacak Allah'ın izniyle. Ve izâ erâdellâhu bi kavmin su'en felâ meraddelâh ve eğer Allah bir kavim, bir toplum hakkında bir kötülük dileyecek olursa, kimse onu geri çeviremez. وَمَا لَهُمْ مِنْ, مِن Onların, onun dışında bir velileri, bir dostları, bir yardımcıları, bir koruyucuları kesinlikle olamazsın. Ayet-i Kerime'yi o halde şöyle de düşünelim. Kötülük nedir? Kötülük nedir? Burada kasıt azaptır. Ama azap sebepsiz gelmez. Azabın sebepleri var. Nedir azabın sebebi? Küfür ve inkardır. Allah'ın emrine, buyruklarına, şeriatına aldırmamak. Bu zaviyeden bu açıdan bugünkü beşeriyeti eğer değerlendirecek olursak bu haliyle bugünkü beşeriyetin kısmı azamı yani büyük bölümü hakkında Allah'ın kötülük murad etmesi etmek durumunda olduğunu görürüz. Niçin murad eder? Çünkü kendileri istiyorlar. Onlar kötülük yapıp durdukları halde Allah onların hakkında hayır murad etmez ki. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şu. Bugün beşeriyetin gerçekleştirdiği bilimsel ve teknolojik alanda efendim beşer gücünü organize etmek, disiplin etmek, yönlendirmek vesaire vesaire. Yani hayata getirilen disiplin bakımından her bakımdan çok ileri. İleri. İşte dünyaya Yörüngeler, uydular, bilmem neler, fezaya gönderiliyor, uzaya. Şunlar oluyor, bunlar oluyor, Mars'a gidiliyor vesaire vesaire. Bilemiyoruz ama belki bir zaman gelecek, güneşe gitmek dahi belki mümkün gibi görülecek. Bunlara rağmen, beşeriyetin Allah'la arası nasıl? Beşeriyetin Allah'a karşı durumu ne? Beşeriyetin ahiret ile alakalı kanaati ne? Beşeriyetin hayatına hükmetmesi gereken imani ve ahlaki değerler ile alakalı anlayışı ne çerçevede? İşte beşeriyet hakkında Allah hayır mı murad eder? Şer mi murad eder? Kötülük mü murad eder? Bunun göstergelerini bu soruların cevabında buluruz. Eğer beşeriyet bugün çoğunlukla dünyada görüldüğü gibi Allah'ı unutmuşsa eğer beşeriyet bugün büyük çoğunluğun yaptığı gibi Allah'ın şeriatını elinin tersiyle arkasına fırlatmışsa eğer beşeriyet ahireti hatırlamıyorsa eğer beşeriyet ahlaki değerleri arasında fazileti başkalarını koruyup kollamayı adaleti hakkaniyeti tamamiyle üzerlerine çarpı koymuş ve silmişse bunun yerine zulmü sömürüyü ahlaksızlığı cinsel anarşiyi uyuşturucuyu vesaire vesaire hayatına ...vazgeçilmez unsurlar gibi koymuşsa... ...faizi, lüksü ve israfı... ...ekonomik hayatının temel direkleri haline getirmişse... ...spor ve futbol başta olmak üzere deliliklerden, cinnetlerden tutun... ...cinsel anarşi cinnetine varıncaya kadar... ...her türlü cinneti... ...bir meziyet, bir mükemmellik, bir güzellik, bir özellik olarak... ...görecek hale gelmişse... O beşeriyetin o bölümü kendisi hakkında iyilik istemiyor demektir. Kendi iyiliği için çalışan bir beşeriyet değildir o. E Cenab-ı Allah da böyle bir beşeriyet hakkında iyi murad etmez, hayır murad etmez, iyilik istemez çünkü beşeriyetin kendisi o iyiliği başta reddediyor. Dolayısıyla beşeriyet bu yolunda devam edecek olursa. Ayet-i kerime bir kanun daha hatırlatıyor. Onun başına gelecek olan kötülüğü kimse geri çeviremeyecektir. Belki beşeriyet kendi kendisini imha edecektir. Belki beşeriyet kendi eliyle kendisini yok edecektir. Veya kendi ellerinin kazandıklarıyla bu gidişle yok edebilecektir. Bu tehlikeye gidiyor. Batıda akıllı bir takım bilim adamları böyle bir tehlikeye gidildiğinin feryatlarını basıp basıp bas bas bağırıp söylüyorlar. O halde diyor ki Ayet-i sonu da kurtuluşu belirtiyor. Allah'a karşı hiç kimse onları kimse koruyamaz. O halde azap gelmediği sürece yol yakındır. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi azap görünmüş ufukta. Döndüler, Allah azabını kaldırdı. Beşeriyet de günümüzde Yunus kavmi gibi azaba çok yakınlaşmış görünüyor. Dönerse ala, âlâ? Dönmezse ayet-i kerimenin belirttiği netice bellidir. Allah'a karşı kimse beşeriyeti koruyamayacaktır. Biz müminleri Cenab-ı Allah yine de rahmetiyle daima muhafaza buyursun. Amin. Aramızdaki beyinsizler dolayısıyla bizleri helak buyurmasın. Cenab-ı Allah'ın rahmeti bereketi Hepinizin üzerine olsun inşallah.